Cennetin hem iftahı, durmaz zikret fetihı, enbiyalar metağı, La ilaha illallah, enbiyalar metağı, La ilaha illallah, ateşi gülzar eden şeytanı. Şeytanı bizar eden Aşıkı didar eden La İlahe illallah. Aşıkı didar eden La İlahe illallah. Mevlamızın adıdır Ağzımızın tadıdır Mevlamızın adıdır Ağzımızın tadıdır, kalbimizin yadıdır La ilahe illallah Kalbimizin yadıdır La ilahe illallah Ateşi gül eden, şeytanı şeytanı bizahreden Ateşi gülzar eden, şeytanı bizar eden, aşıkı didar eden, La ilaha illallah. Aşıkı edidar eden, La ilaha illallah. Zikret dua taşıyla, bugün ahkár başıyla. Dolsun gözün yaş ile, La ilaha illallah. Dolsun gözün yaş ile, La ilaha illallah. Ateşi gülzar eden, şeytanı bizar eden. Ateşi gülzar eden, şeytanı bizar eden aşıkı didareden la ilahe illallah aşıkı didareden la ilahe illallah ank olur hep karalar melhem bulur yaralar sır perdesin aralar la ilahe illallah Sır perdesin aralar, La ilahe illallah. Aşeşi güzar eden, şeytanı bizar eden, Ateşi güzar eden, şeytanı bizar eden. Aşıkı didar eden, La ilahe illallah. Aşıkı didar eden La İlahe illallah. Başıma devlet budur Derviş hasılat budur Aşk ile vuslat budur La İlahe illallah. Aşk ile vuslat budur La İlahe illallah. Ateşi gülzar eden, şeytanı bizar eden, Ateşi gülzar eden, şeytanı bizar eden, Aşıkı dıdar eden, La ilaha illallah, Aşıkı dıdar eden, La ilaha illallah.